Günaydın bir dolap kitaba hoş geldiniz. Günaydın 94.9 Açık Radyoda canlı yayındayız Çocuk Kitapları Programı bir dolap kitap başladı. Ee, bu da Tayga. O da size Günaydın diyor. Ee, yine tuhaf yine zor zamanların içindeyiz bir türlü çıkamıyoruz. Ee, işte öldürülen e, bir şekilde öldürülen e, çocukların e, işte ne bileyim daha fazla çocuk öldürülmesin diye savaş çıkartmak isteyen bir grup insanın ve hani sanki çok sıradan bir şeymiş ne bileyim bir masa oyunu oynuyormuşçasına konuşan politikacıların sürekli ortalıkta dolanıp durduğu hastalıklı bir zamandayız yani yine. Ve bugün bir e, Eylül Dünya Barış Günü. E, burada her bir Eylül'de düştüğümüz notu bir kez daha düşmek istiyorum. Bir Eylül bir tek Türkiye'de Dünya Barış Günü dünya genelinde 21 Eylül'de kutlanıyor ama olsun her gün barış günü olsun zaten Evet bugün barış için el ele diye bir evet, barış için el zincir ele var. oluşturulacak saat 13'ten itibaren evet başlayacak. 13'te İstanbul'da Sarıyer'den başlayıp Boğaz evet, Kıysi'nden Eminönü, Eminönü ve tarafta... Kadıköy'e geçecek Üsküdar evet. Kadıköy Bağdat Caddesi Bostancı'ya kadar devam ediyor sanırım Ankara'da ...da var, ee, başka şehirlerde de vardır... ...belki çok... E, ...araştırmıyorum evet, ama olduğunu biliyorum. onun ayrıntılarını ben de bilmiyorum. bilmiyorum ama... ...internetten kolayca bulunabiliyor... ...Dünya Barış Günü... E, ...için ama... E, ...hani genel olarak şu anda bu... ...tuhaf savaş havasına karşı... E, ...barış için... Üstelik de çok güzel gökkuşağı renklerinde günler bu günler. Evet. Gri zekalılara karşılık e, gökkuşağı renklerine boyanıyor her yer ki bu da e, ayrı bir güzellik. Ama biz tabii güne uygun e, yani temaya uygun e, kitaplarla e, bugün devam edeceğiz. İlk kitapla senle başlayalım. Evet e, elimdeki kitapla ilgili... E, bu kitabı nasıl anlatırım, e, hikayesinden nasıl söz ederim e, çok düşündüm. Hala da nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum. Birazcık e, okuyunca sarsıldım. Yani sarsılacağımı bile bile okuduğum bir kitaptı bu. Çizgili Pijamalı Çocuk. E, John Boyne'un yazdığı e, Tudem yayınlarından çıkan kitap. Türkçesini de Tülin Tayfun Törüner e, Türkçeleştirmişler. E, çizgili Pijamalı Çocuk. Daha kapağını görür görmez içeriğine dair bir fikir veriyor aslında. Çünkü mavi beyaz, işte keten bir kumaş dokuması evet. hemen İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlatıyor. Zaten İkinci Dünya Savaşı sırasında geçiyor. Kitabın arka kapak yazısında arka kapak yazılarının aslında hani kitaplara dair bir fikir verdiğini ee, söyleyen bir şeyler var ee, ama bu kitapta ne olduğunu hani söylemeyelim ee, içini okuyun öyle yani Hı. siz karar verin e, dem diyen e, bir yazı var. Öyle olunca tabii insan daha da hani hem biliyorsun ne olduğunu İkinci Dünya Savaşı işte soykırımla ilgili bir şey olacağını tahmin ediyorsun. Ama Türlü yine de, çeşit soykırım var tabii. Evet. Yani atom bombası da dahil olmak tabii. üzere. Yani işte şey bu mavi beyaz çizgili kumaşı görünce toplama evet, kamplarını ama, çağrıştırıyor hemen ki öyle. Ee, ama toplama kampına... Daha gelmiyorsun. İlk başta e, kitabın kahramanı olan Bruno ile tanışıyoruz. Bruno e, bir Alman çocuk, Berlin'de yaşıyor. E, çok güzel, çok rahat bir hayatı var. İşte e, tek derdi ablası Gretel, yani baş belası olarak görüyorunu. Hmm. E, i̇şte e, bodrum katı ve e, çatıs, çatısındaki işte penceresinden bütün Berlin'i görebildiği. ...tavan arası katı ile birlikte beş katlı bir evde yaşıyorlar. İşte uşakları var, hizmetçileri var. Babası da çok önemli biri. Ee, sürekli bir askeri üniforma giyiyor. Ee, komutan... Yani bir SS'le mi karşı karşıyayız? Evet, Hı. işte komutan deniyor. İşte babanın görevi çok önemli deniyor. Ee, baba hep böyle mesafeli Bruno'ya karşı. Ee, bir çalışma odası var ki asla ve asla asla giremiyor oraya Bruno, yasak. Çok katı kurallar var aslında evde. Yani babanın o karakteri, görevi, yaptığı iş her şey aslında eve de yansıyor. Ama hem çekiniyor Bruno ondan hem de işte çok önemli biri olarak görüyor. Babasına saygı duyuyor. Ve bir gün işte Berlin'deki bu güzel yaşantısı bir anda taşınacaklarını öğrenince değişiyor Bruno için... Gitmek istemiyor, hep şikayet ediyor ama bir süreliğine gitmemiz gerekiyor diyor annesi. Ama nereye gideceğini, ne kadar mesafede bir yere gideceğini, Berlin'e geri dönüp dönmeyeceğini bir türlü öğrenemiyor ve kaderine razı olarak çünkü babasının görevi yüzünden gitmeleri gerekiyor. Hmm. Ee, Tabi arkadaşlarını bırakacak, alıştı evet, her yeri üç bırakacak. Üç tane falan. çok yakın arkadaşı var. İşte onlarla yaz için planlar yapmıştım diyor. Ama yani senin planların önemi Hı -hı. yok çünkü babanın görevi daha önemli deniyor ona. Ee, ve bütün her şeyleri toplayıp yola çıkıyorlar. Yola çıktıkları gün işte tren istasyonuna gidiyorlar. Ee, iki ayrı tren yolu var. Bir tarafta insanlar tıkış tıkış işte e, vagonlara işte binmeye çalışıyorlar ama çok kalabalık. Ee, Bruno ve ailesinin bindiği e, trense bomboş. İşte gelin burada yer var buraya bin demek istiyor Bruno ama diyemiyor o insanlar. yani Tam kavrayamıyor. Dokuz yaşında bir çocuk bu arada. Çok saf tamamen kendi dünyasında yaşayan bir çocuk. Ve sonunda işte uzun lafın kısası gidecekleri yeni yeri yeni evlerine varıyorlar. Outfit deniyor buraya. Hmm. E, Outfit'te de buraya bir dipnot düşünmüş. İngilizce dışarısı anlamındadır Hı -hı. diyor. Anlam ve ses çarşımı ile Yahudi soykırımının en yoğun yaşandığı Auschwitz toplama kampına gönderme yapılmaktadır diyor. İşte Outfit denilen bir yere geliyorlar. Buradan... Yani hayali bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu burada da anlıyoruz zaten değil mi? Kitapla ilgili bu. bu. Önemli bir bilgi çünkü. E, değil aslında. Hmm. Tamam yani Daha sonra e, Outwit Dediğinde Buruno ablası yanlış söylüyorsun öyle değil ha, diyor ama tamam. Buruno e, Outfit Anladım. diyor. E, gittikleri yerde çok şaşırıyor çünkü git, ev e, üç katlı. Hı -hı. Yani e, hiçbir şey yok küçücük. E, eski evinde e, hiç keşfedemediği odalar varken burada e, yani normal sıradan bir ev. Ee, üstelik evin bir tarafında arka tarafında kendi e, odasının baktığı tarafta böyle tel örgüler var parmak e, şeyler var diken teller var ve orada bir kamp alanı çiftlik diyor burunayın hmm. başta oraya insanlar var falan tam kavrayamıyor o insanların orada ne yaptığını ee, ve bir süre sonra e, tabi şey orada kalacağını artık ikna olunca çevreyi keşfe çıkmaya başlıyor ve ee, ...tel örgülerin arkasında... Yani ...tel örgülerin nereye kadar gittiğini... ...keşfetmek için işte bir gün yola koyuluyor... ...gidiyor gidiyor... ...tel boyunca... ...ve e, biraz ileride bir çocukla karşılaşıyor... ...ve öyle başlıyor işte... ...çizgili pijamalı bir çocukla... ...tel örgülerin hangi tarafında? Diğer tarafında... Diğer tarafında. Ee, ...ama... E, ...tel örgülerin arkasındaki yere dair... ...ne Bruno'ya bir şey söyleniyor... ...ne, o, ne olduğunu anlıyor... Tam kavrayamıyor ne olup bittiğini. Yani gerçekten saf bir çocuk Hı -hı. saflığıyla karşı karşıyayız. Bu arada işte baba tabii komutan bir sürü asker gelip gidiyor. Onun her dediğine işte selam veriyorlar. Bu arada Fury diye adlandırılan birisi. Onlar Berlin'deyken Hı -hı. daha bir akşam yemeğe geliyor. Yanında çok güzel sarışın bir kadınla. Fury de öfke... Demek İngilizce'de de führere hmm. gönderme yapıyorlar burada da ee, işte onun ge gelişinin ardından zaten baba görevle gidiyor işte Auschwitz. E. Ee, yani henüz hala hiç isimler yerler adlandırılmıyor. Ee, o çocukla işte babası bir üniforma giyiyor kırmızılı siyahlı. Flamalar bayraklardan söz ediliyor yani nazi bayrakları aslında bunlar ama sadece hissettiriliyor ve kitap boyunca asla savaş sözcüğü geçmiyor. Hmm. Hiç savaş sözcüğü yok yani bir savaş var mı yok mu aslında bilmiyorsun sezdirilmiyor bile ama olup biten şeyler o askerler o tel örgülerin arkasındaki insanlar bir sürekli bir gerilim Var insanlarda evdeki. Bir ki... de bütün imajlar yerli yerinde. Her şey aslında. var. Aslında evet. yani imajları koyuyor çok net olarak da neymiş onu söylemiyor. Hani şey gibi oldu sanki şimdi bu kitabı okuyacak bir çocuk sonra günün birinde bir belgesele denk gelecek. Eee bu evet, oymuş Di diyecek. diyecek. Ee, ve böyle bir yaşam başlıyor işte Bruno tell tellerin arkasındaki e, diğer çocuk Şimuel. E, ee, ismin ne kadar garip diyor. Ee, Şimuel'i e hiç duymamıştım diyor. Şimuel de ona seni ben de Bruno diye bir isim hiç duymamıştım hmm. diyor. Konuşuyorlar. ...ikisinin de aynı gün doğduğu ortaya çıkıyor. Ah hiç benimle aynı gün doğan birisiyle karşılaşmamıştım diyorlar. Evet işte dostlukları birazcık daha pekişiyor böyle. Yani ikisi arada biter. tel... Ee, konuşuyorlar. Her gün buluşuyorlar. Yani hava şartları el verdiği sürece ee, Selin iki yanında birbirleriyle sohbet ediyorlar ee, ve işte e, yani bir yere varıyor bu hikaye tabii ama e, bu sohbetler sırasında aralarında geçen işte e, diyaloglar çok ilginç. Yani Bruno'nun tek derdi e, güzel yaşantısından evinden arkadaşlarından kokmuş olmak. İşte burada hiç kimse yok, hiç arkadaşı yok ama bakıyor telin gerisinde bir sürü çocuk var. öyle diyor ki ne kadar şanslısın orada sen oynayacak bir sürü arkadaşın var Oy. diyor. O da oynamak mı diyor. Çok oynamıyoruz aslında diyor. Peki hiç açıkça konuşmuyorlar mı? Hayır yani Bruno takılıp kalmış. O... Yani Bruno'nun ayakları yere basmıyor. basmıyor onu anladık zaten. Biraz, evet evet. Ee, ama konuşmalar ilerledikçe Şimuel de ona... Bazı şeyler söylüyor ama çok da hani çok fazla da uzun uzun konuşamıyorlar. Gitmem lazım deyip gidiyor. Hı -hı. Ee, ama öyle şeyler söylüyor ki sonradan burunu düşündükçe arkadaşının dediği şeyler böyle içine dokunuyor. Hı -hı. Ee, bir şeyler hissediyor ama tam adlandıramıyor. Çünkü gerçekten e, herhangi bir şey olduğunda evde çocukları hemen uzaklaştırıyorlar. Ee, çabuk Hı -hı. gidin e, odanıza gidin gibi. Ee, ama işte Şimuel'in e, aslında Polonyalı olduğunu e, öğreniyoruz. Hatta e, aralarında öyle bir konuşuyorlar ki e, işte biz işte Berlin'den geldik diyor Bruno arkadaşına. E, i̇şte burası neresi diyor. Burası Polonya deyince Bruno onu da kavrayamıyor. Ee, i̇şte yani Polonyalıyım ben deyince a orası da uzak mı diyor burası Polonya zaten diyor hmm. ee, bunu anlayamıyor yani niye oraya geldik hiç bağlantıları kuramayan kuramıyor. bir çocukla karşı evet. karşıyayız ee, sonra işte e, yavaş yavaş işte orada bir tane e, teğmen Kotler var çocukların biraz e, korktuğu bir adam. E, Pavel var, evde e, uşak olarak görev yapıyor ama bir süre sonra Pavel ile ilgili de ilginç bilgiler, yani küçük küçük bilgi kırıntıları geliyor Bruno'ya. E, büyük annesi var, büyük annesi e, babasının yaptığı şeylere e, karşı çıkan ve onun e, yaptığı e, dahil olduğu şey yüzüne vuran tek kişi. Hmm. E, ondan sonra. Işte... Ama açıkça hala bir şey söylenmiyor, anladığım kadarıyla. Evet. E... Yani biz aslında e, Auschwitz'te yaşanan, e, ger, yani o bildiğimiz korkunç şeylerle hı hı. bu kitap boyunca aslında yüz yüze gelmiyoruz. Ama hep bize bir takım imajlar evet. kuruluyor, e, alttan bir takım. Mesajlar veriliyor bir şeyler seziyoruz evet. ama asla bununla birebir karşılaşmıyoruz. Evet yani ta ki e, çok ilerleyen bölümler kitapla ilgili çok fazla şey açığa vurmamaya çalıştığım için böyle biraz tekliyorum aslında. E, artık şey Bruno arkadaşıyla ilgili de konuşmak istiyor ama konuşursa zarar verebileceğini de biliyor bir biçimde. Hmm. Ama bir gün işte ablasıyla konuşurken o tel örgülerin... Ee, ne olduğunu tel örgülerin arkasındaki e, yani niye tel örgünün ötesine geçemiyoruz diye soruyor. Aralarında ilginç bir e, diyalog geçiyor. E, ablası da diyor ki biz oraya geçemeyelim diye değil onlar bu tarafa geçmesin hmm. diye Diyor. E onlar kim diyor? İşte ya kendi türleriyle kalmaları gerekir diyor ablası yani. Yine anlayamıyor. Niye tür nedir onlar? Ama sonuçta i̇şte, çok net söylemesi de gerekmiyor aslında. Bu işte aydın yani yeterli bu, bu yani. Bu kadar iler, ilerlemiş Hı -hı. yerlerde Yahudi sözcüğünü ilk defa duyuyoruz. Biz Yahudi miyiz diye soruyor bu sefer bunu Hayır değiliz diyor. O zaman biz neyiz diyor? Ablası da bir yanıt veremiyor ve karşıtıyız biz diyor. Yani Yahudiler ve karşıtları işte arada bir tel var kavramaya çalışıyor ve sonunda oradan tekrar Berlin'e dönme olasılığı ortaya çıktığında işte Bruno ve arkadaşı bir plan yapıyorlar ve bundan sonrasını söylemeyeyim. Hı hı. Çünkü gerçekten hani etkileyici bir ...hikaye. Ee, bunun bir de... ...filmi yapılmış. Ee, kitap... ...2006 yılında... E, ...basılmış. Ee, 2007'de... ...Türkçe'ye çevrildi. 2008 yılında da... ...filmi yapılmış. Ee, çok filmle, filmini izlemedim ben. Yani kitabın üstüne şimdi... ...bir süre ara verip şimdi <gülüyor> sonra... ...izlemek istiyorum. Ee, Baya... ...olumlu eleştiriler almış filmi de. Ee, Ama bir olumsuz eleştiri de... ...vardı sanıyorum değil mi? Sen... E... Böyle evet olumsuz, olumsuz Musevi cephesinden e, böyle bir e, ismini not etmemişim buraya ama bir e, yazarın e, makalesini okudum da e, bir, hani bu, bir masal gibi yazılmış ama e, oradaki e, gerçekleri yani Auschwitz böyle bu kadar hani iki çocuğun karşılıklı gelip de sohbet edebileceği kadar serbest bir yer miydi? Ee, yani bu kadar e, katlanılabilir bir yermiş gibi gösterilmiş. Aslında e, masallara hmm. edilemeyecek kadar edilemeyecek kadar acı içeren bir yer aslında. Ben ama hemen burada bir savunma yapmak istiyorum. Bir de çocuğun duyunca... o kadar saf olması işte bir nazis subayının oğlu bu kadar mı e, habersiz hmm. olur diye. Ama, ama şimdi bu, yani bir kere bir... bu yazarın kurduğu bir şey. Gerçek yani bu bir belgesel. Ben en başta o yüzden sordum. Yani bu kitapta yaşanan anlatılan olaylar bir belgesel niteliği taşımıyor, öyle bir şey yok. Hayır, sadece ha. hani gerçek bir... bir durum üzerinden yapılmış bir, bir kurgu. kurgu, bir hani bir masalla belki de gerçekten evet. karşı karşıyayız ve hani biz hep söyleyip duruyoruz ya, işte bir takım kitaplar sayıyoruz işte balık diye bir kitap var günün şu kitabından çıkan işte e, babam çalılığa dönüşünce hay kitaptan çıkmıştı e, işte hani benzer böyle savaşı Hı -hı. E, konu eden bir takım kitaplar var bu kitaplarda. E, Çocuklara savaşın bütün korkunçluğunu yükleyelim mi yani diye hep soruyoruz ya evet. o kitapları da o yüzden seviyoruz. Şimdi bu anlamda mesela bu eleştirinin hani acıyla söylendiğini anlayabiliyorum elbette. Hı -hı. Eleştirinin acıdan geldiğini anlayabiliyorum ama çocuklara anlatıyoruz ya. Evet. ya. Bir de çocuk saflığı diye bir şey var ve gerçekten o saflığı kullanarak bambaşka bir biçimde olayları görmemizi algılamamızı hissetmemizi de sağlıyor. Ya evet, ee, bir de yandan. tuhaf bir bakış açısı var orada. Evet. Yani, hani hiç böyle bakmıyoruz normalde. Yani çünkü o bir çocuk e, tek derdi arkadaşlarından uzakta kalmamak. Işte evinden taşınıyor falan o bunun de Ve başka olup biten şeylerle çok da ilgilenemiyor ama... ...yavaş yavaş e, birazcık daha gözü açılmaya, aralanmaya başlıyor. Ve e, tam da adlandıramıyor. Çünkü e, ona çok fazla şey söylenmiyor. Yani o karmaşa içerisinde... E, yani okuyup bitirdiğinde gerçekten hani evet. yüreğine oturuyor ve e, neymiş bu diye daha sonra belki okuyanlar merak edip izleyebilirler. Şimdi acaba bir... Ee, ...ara verip kitabı da armağan etmeli miyiz? Olur. Ee, çizgili Pijamalı Çocuk adlı kitabı John Boyn'un yazdığı e, Tudem'den çıkmış e, bu kitabı... ...bir dinleyicimizi e, arayan kişiler arasından bir kişiye edeceğiz. Yapacağımız armağan, armağan edeceğiz. edeceğiz. Şarkıyı ee... söyleyeyim. Ee, kuşağı temasından bir şarkı seçelim dedik. Ee, bu Oz Büyücüsü'nde söylenmiş e, Dorothy'nin söylediği bir şarkı aslında Somewhere Over the Rainbow. Daha sonra bu şarkı çok defa söylenmiş. franklin' Franklin'de söylemiş, Ray da söylemiş, Eric Clapton'da söylemiş vesaire vesaire. Ama biz e, İsrail Kamakavivole'den dinleyeceğiz şimdi Somewhere Over the Rainbow'u. Goodbye. 94.9 Açık Radyo'da Bir Dolap Kitap devam ediyor. Ee, hemen ikinci kitabımıza evet, ikinci başlayabiliriz kitaba, güzel şarkıdan sonra. Başlayalım. İkinci kitabımız Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Italo Calvino tarafından yazılmış ve Julia Orechia tarafından da resimlenmiş bir kitap. Çeviren Filiz Özlem. Kitabımızın adı Afacan Resimler. Ee, Afacan Resimler Lodolinda'nın resim sevgisiyle başlıyor. Lodolinda resim yapmayı çok seven e, bir kız çocuğu. Mesela neşesi yerindeyse sarı kırmızı laleler ve onların üzerinde kelebekler çiziyor. Ama işte biraz kızgınsa e, timsahlar, yarasalar vesaire çiziyor. Böyle i̇şte mor yarasalar çiziyor. Sonra e, eğer hüzünlüyse işte ay altında bir hilal altında e, işte salkım söğütler çiziyor. E, kızgınsa, öfkeliyse bir şeyleri kırıp dökme eğilimindeyse işte o zaman... E, bir tane gemi var korsan gemisi sahilde işte bir tane kule var o kuleye top atıyor kuleyi işte kırıyor filan böyle resimler yapan bir çocuk bir gün ha, ha bunlar da çok güzel bunları da söyleyeyim çok mutlu olduğu kendini çok iyi hissettiği zamanlarda karnabaharlarla koyunlar çiziyor. <gülüyor> e, hatta kendini çok çok iyi hissediyorsa karnabaharların arasında koyunlar rahat dolaşsın diye ayaklarına patent takıyor. Ay çok şirin. Evet, ondan sonra e, işte bulutlarla karnabaharlar ve koyunlar arasında bir akrabalık olduğuna inanıyor zaten filan. <gülüyor> Ee, evet koyunlarla karnabaharlar akrabadır. Ondan sonra e, bir gün annesi babası e, işte arkadaşlarıyla e, buluşacaklarmış. O yüzden e, arkadaşlarının oğlu Federico ile eve işte Lodolinda ile yalnız bırakıp gezmeye gidiyorlar. Şimdi Federico ismi de herhalde İtalyanların Çetin'e karşılık gelen ismi <gülüyor> falan olabilir. Çünkü Federico... İşte mesela şöyle şeyler yapıyor. Ee, acaba e, bu balıklar, Japon balıkları var bir fanusun içinde, ee, girdap denizdeki girdaplan mücadele etmeyi biliyorlar mı diye onları çamaşır makinesine koymak Oo. istiyor. Ne bileyim. İşte e, kedi kutup ayıları kadar dirençli mi acaba soğuğa diye kediyi buzluğa koymaya kalkıyor. İşte e, fırtınaya karşı dirençliler mi diye kanaryaları elektrikli süpürgeyle böyle işte e, <gülüyor> falan filan yani. Duyma. <gülüyor> Evet Tayga sen bunları duyma. Lodolinda da haklı olarak kızıyor, sinirleniyor filan. Ve gidip bir tane yaralı, dolayısıyla çok öfkeli bir boğa resmi yapıyor. Ee, tam o sırada Federico gelip diyor ki Aa, sen ne yapıyorsun? E, resim mi yapıyorsun? Ben de yapacağım filan. Yani Lodolinda'ya bıra ya şey, fırsat bırakmadan o da resim yapmaya başlıyor. Ve e, Lodolinda o sırada bir bakıyor. Kendi çizdiği o kızgın boğa böyle pısmış bir kenara. Bir, bacaklarını filan bir korkuyla bakıyor. Ne oldu diye bakınca Federico'nun... ...avına atlamak üzere bir kaplan çizdiğini görüyor. Ama Lodolinda bu durur mu? O da hemen o zaman ne yapıyor? Alıyor boyalarını bir tane rengarenk bir işte gökkuşağı renklerinde bir boğa yılanı çiziyor. Boa yılanı ne yapacak işte? E, tam o sırada işte Federico da onu fark ediyor. Bir bakıyor kendi aslanı böyle tam avına atlayacakken o da bir tuhaf bir yüz şekli olmuş. Diş macunu ortasından sıkılmış gibi duruyor. Çünkü boğa yılanı sarılmış şeye, ka kaplana ya bu kaplan aslan değil. Ondan sonra o zaman Federico diyor ki dur bende de bir akbaba çizeyim de bu boğayılanını kapsın da o da o zaman da aslı <gülüyor> falan diye. <gülüyor> <Tabii>. bayağı. <gülüyor> Ondan sonra işte o bir tane akbaba çiziyor. Akbaba gelip boğa yılanını kapıp kaplanı kurtarıyor. Kaplanı tam boğaya saldıracakken e, Lodolunda diyor ki dur bak diyor bak şimdi ben çok zeki bir çocuk olduğum için diyor. Bir tane nalları dikmiş at çizeyim diyor. Onun kokusuna diyor akbaba gelir. Akbaba onun kokusuna gelince boğa yılanını bırakır. Boğa yılanını bırakınca o boğa kaplana sarılır. Kaplana sarılır benim boğam kurtulur. boğan da gider işte Federico'nun canını okur diye bir hesabı var yani. Fakat tam o sırada bir bakıyor Federico... E, kötü kokuları engelleyen bir sprey çizmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bunun üzerine Nodelinda da diyor ki o zaman ben de bir ok çizeyim bu ok da gitsin işte falan bir sürü bir şey ama bu oku kim atacak? İşte bu oku atacak kızıl derili de çizmesi lazım. Şahin gözü çiziyor. Tam Şahin göz yayını gelmiş atacakken bir bakıyoruz Federico bir tane kovboy çizmiş. O da bir kement atıp Şahin gözü elinden yakalıyor. İşte okunu yayını düşürüyor falan. O zaman diyor ki Lodolinda'da, o zaman diyor ben de kalkar bir kabile çizerim. kızıl derili kabilesi çiziyor. İşte onlar atları üzerinde e, geliyorlar böyle e, şeye doğru. Söyle e, Federico'ya ve onun kovboyuna doğru. O zaman Federico'da diyor ki ben diyor bundan kolay sıyrılırım diyor. Hemen bir tane bu işte burada Spaghetti Vestler'ne bağlandığımız yer. Hani zaten İtalyan <gülüyor> bir yazar olduğu için e, burada e, bizimkiler gelecek diye kalkı bir toz bulutu çiziyor. Yani bu şeyler vardı ya generalin kuvvetleri hani... Hep geçiret atarı tabi da şuvari alayı geliyor. Son dakikada. Tabi tam ya hakikaten burada <gülüyor> spagetti vesterine bağlanıyoruz ve yine gündeme oturan bir yanı var kitabın dünyanın jandarması herkesi kurtaracak kişiler güya. Ondan sonra e, işte kızıl deliller geri çekilmeye başlıyor. Lodolin'da tam e, işte yenildiğini varsayarken birden bir aklına bir şey geliyor ve televizyonda görüntü bozulduğu zaman ortaya çıkan o karmaşık şey vardır ya onu <gülüyor> çizmeye başlıyor. Ama Federico düğmesine basıp Tekrar açıp yani kapatıp açıp düzeltmeyi biliyormuş televizyonum eğer. Dolayısıyla o da işte e, tam onu e, düzeltcekken işte bir bizon resmi yapıyor Lodolinda. Bizon da herkesi kovalamaya başlıyor. Yani hem kovboy kaçıyor hem kızıl deli kaçıyor bizim çocuklar da kaçıyor. Nasıl kurtulacağız nasıl kurtulacağız derken en sonunda Federico bir çit çiziyor kendi etraflarına. Biz onu dışarıda bırakıyor yani. <gülüyor> e, ve işte e, burada artık mücadeleye birlikte devam ediyorlar. Biz ondan kurtulmak için. Ama hem koboy hem kızıl de bu arada çitin içinde yani onlar da geliyor. Zaten burada belirtiyor yani al alacaksın değil mi içeri diye soruyor. O tabii ki o da gelecek falan diyor. Yani bir aslında burada bu çatışma giderek ortak bir probleme karşı ortak bir soruna karşı birlikte mücadeleye dönüşü veriyor. Ve işte en sonunda aileler geliyor. Diyorlar ki aman ne akıllı çocuklarımız varmış güzel güzel oturup resim yapıyorlarmış ne şekerlermiş falan diyen bir Öykü ee, benim için çarpıcı olan yanı gerçekten de bu renklerle resimlerle duyguların ifadesi düşüncelerin ifadesi çocukların kendilerini güçlü bir biçimde ifade etmeleri çatışmaları hı hı. ve bu çatışmanın sonucunda ama her şeyin değişip ortak bir e, yere de varmaları oldu eee Kitabın yani bu yanı çok keyifli. Çok hızlı, hızlı bir kitap anladığım kadarıyla. Kitap çok hızlı yani kurgusu da zaten öyle bir kitap ve hani ne bileyim 4 yaşındaki 5 yaşındaki bir çocuğa okusanız bu uzun uzun aslında toplamda bakacak olursanız işte 90 küsur sayfa görünüyor ama kısa metinler bol resim. Ee, çok rahat e, okunabilir diye düşünüyorum. Ama yine süremizin sonuna gelmekte kalmayıp Hayli'de açtık. İstersen e, önce kitabı kim armağan ettiğimizi evet, söyleyelim. E, i̇lk bölümde anlattığımız e, Tudem yayınlarından çıkan John Boyn'un Çizgili pijamal Çocuk adlı kitabını Burak Balan kazandı. Evet, yayından sonra kendisiyle bağlantı kuracağız. Evet bugün de yayınımızın sonuna geldik yine. E, tüm dünyaya barış diliyoruz. Herkese barış diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazal Ermesuran'dan, Banuank Soy ve Yıldıray Karakeç. <gülüyor>